Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amadina Men yehdillellahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh emma ba'd Men tekerrem fi Aleyküm selam ve rahmetullah 28 hal tercümesinde İshak bin İbrahim Ebu Nadr el-Feradisi Bukhari Ebu Davud ve Nesaiye'ye işaret etmiş. Zehebi Abdülaziz bin Ebi Hazım ve onun tabakasındakilerden rivayet etmiş. Zehbi diyor ki Bekka'un abidun yani çokça ağlayan ibadet ehli birisiydi. Kendisinin mahfuz olmayan hadisleri vardır. Bunu i̇bn Adi söylemiştir diyor. Zeheb'inin naklettikleri bu kadar. İsa bin İbrahim bin Yezid et Dimeşki Ebu Nadr el Feradisi e, Feradis Dimeşk'te bir bölgenin adıymış. Oraya nispet edilmiş. Hicri 141 senesinde doğmuş ve 227 senesinde vefat etmiş. Yahya bin Hamze el-Hadrami'den ve Sadaka bin Halid'den de rivayette bulunmuş. Kendisinden Bukhari e, rivayet etmiş. Bazen dedesine nispet edilmiş. Yani İshak bin Yezid diyerek. Babası İbrahim, dedesi Yezid. Bazen İshak bin Yezid diye zikrederek rivayet etmiş Bukhari ondan. Ebu Davud Nesai ve Ebu Zura. Ondan rivayette bulunanlar. Ebu Züra, Ebu Hatim, Darekutni ve Nesai sika olduğunu söylemişler. Sadece i̇bn Adi mahfuz olmayan hadisleri var demiş. Onun dışında bir eleştiri yok Burak'a hakkında. Netice olarak bazen hata yapan bir sika oldu anlaşılıyor. Cerhedenin cerhi reddedilir. Çünkü e, cer sebebi olan hadisler, yani mahfuz olmayan hadisler kendisinden dolayı değil, şeyhlerinden dolayı olabilir. <gülüyor> evet. Divanda sika, minker rivayetleri var denilmiş. Mughni'de meşhur sika denilmiş. Evet. El-Kâşif'te yine Sika, Bekka demiş, çokça ağlayan birisi demiş. Mizanda tefsikiyle ilamel edileceğini işaret etmiş. İbn-i sözünü naklediyor. O Yezid bin Nebi Rebiya'dan 20 kadar mahfuz olmayan, hiçbirisi mahfuz olmayan hadisleri, rivayetleri var denilmiş. Yani bu şeyhi olan Yezid bin Rebi'ye ayet-i sebebiyle eleştirilen hadisleri bunlar. Zehebi diyor ki, şeyhi, yani Yezid bin Rebi'a sakıttır. Yani metruk bir ravi. Yani bunun aslında İsah el ile bir alakası yok. Yani i̇bn Adîn yaptığı eleştiri de İshak'ı bağlamaz. Yani bunun sikalında herhangi bir tereddüt yok Burabi'nin. 29. madde. Hocam mahfuz olmayan derken şaz olan rivayetleri mi var demek istiyor? Yoksa tek kalan demek mi istiyor? Şimdi kalan ise mahfuz. Yok. Mahfuz, e, sikalara ters düştüğü rivayetlerdir. Mahfuz, mahfuz olmayan. olmayan. Yani Hı -hı. şaz rivayetleri var. Evet. Yani bu şazlık da kendisinden kaynaklı değil, hocası sebebiyle. Öyle birleştiriyor o zaman bütün merkeze yapmaları gerekiyor zaten. Yani yani bu şey İsağı bağlamaz. O yüzden kimse eleştirmemiş. Bir tek imnadi şey söylüyor onun hakkında yani mahfuz olmayan rivayetleri var diyor. Yani kendisine yönelik bir eleştiri değil. 29 İsah bin Raşit el Cezeri, Bukhari ve Sünen sahiplerini işaret etmişti hebi. Saduk diyor ve gayruhu akwaminhu. Semi az-zuhri yani saduktur. Başkaları ondan daha kuvvetlidir. Zuhri'den işitmiştir diyor Zehebi. Onun hakkında da böyle muhtasar bir şey söylüyor. Yani cerh olarak bir şey belirtmiyor burada Zehebi. Sadece başkaları ondan daha kuvvetlidir diyerek hıfsı yönünden bir e, hafif eleştiri var sanki. İshak bin Rejdel-Cezer'i Cezire'ye nispet edilmiş. Ebu Süleyman el-Harrani künyesi ve nispesi. Er-Rakkı'yı de denilmiştir. Yani Rakkalı olduğu da söylenmiştir. Ee, Numan bin Raşid'in kardeşi olduğuna dair bir ihtilaf varmış. Yani İshak bin Raşid Numan bin Raşid'in kardeşidir diyenler varmış. Bir de öyle değildir diyenler varmış. E, Bukhari'nin ondan rivayetleri genellikle, yani Zühri'den yaptığı rivayetleri genellikle başkasıyla iştirak halinde. Yani makrun rivayetler veya mutabir rivayetler tek kaldığı hadisler değilmiş. E, bu da çok az bir yerde diye İbn-i Hacer de böyle belirtmiş Bukhari'nin onların rivayetlerini. Zühri'den Meymun bin Mihran'dan ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Kendisinden Musa bin A'yun, Attab bin Beşir, ve Mamar bin Raşid rivayette bulunmuşlar. Netice olarak sadece Zühri, Zühri'den yaptığı rivayetler haricinde hüccettir. Aleyküm selamun lafzı. Çünkü Zühri'den işitip işitmediği konusunda bir eleştiri varmış. Burada Zehebi Zühri'den işitmiştir diye belirtiyor. Yani onu tercih ediyor. Kendisiyle karşılaşmadan rivayette bulunduğu söyleniyor. Yine karşılaştığı da rivayet edilmiş. Yani Zühri ile Burak'ın karşılaştığı da söylenmiş. Hedyus Sari de bunları naklediyor. Mizan'da aynı şeyleri söylemiş. Kaşif'te Ebu Hatim hadisi yazılır demiş, onu naklediyor. de Sika demiş, i̇bn Huzeyme onu gevşek buldu demiş İsa bin Raşid'i dar Kutni de Zühri'den işitmesi eleştirilmiştir demiş. Bunlar naklediliyor. Yani netice olarak Zühri'den yaptığı rivayetler dışındakilerin hüccet oluşunda bir ittifak var. Orada bir problem yok. Sadece Zühri'den işitmesi meselesinde işitmeyen, işitmediğini söyleyenler sebebiyle bir şüphe var. Fakat karşılaştığını işittiğini söyleyen Burada hüccettir. Zühri'den rivayetleri de reddedilmez. 30. İshak bin Muhammed el-Feravi el-Medeni Bukhari ve Tirmizi rivayette bulunmuş. Malik'ten ve bir topluluktan rivayet etmiş. Ebu Hatim Saduk gözleri kör olduktan sonra bazı telkinler yapıldığına Telkinler kabul etti demiş. Bir seferinde de muzdarip demiş. Ebu Davud vah demiş. Yani çok zayıf manasına vahin demiş. Nesai leyse bi fika güvenilir değil. de la yutrak demiş. Yani terk edilmez demiş. Zehebi'nin nakil ettikleri bunlar. İshak bin Muhammed el-Feravi dedesine nispet edilmiş. Yani Muhammed dedesinin ismiymiş. Demek ki babasını zikredilmemiş burada babasının ismi. Medineli e, 226 senesinde vefat etmiş. Hakim dedi ki e, Bukhari ondan alel-infirad rivayet etti. Yani e, Humus kitabında onunla ihticac etmiş. Yani tek başına ondan rivayette bulunmuş. El-Medhal'de böyle zikrediyor. Yani bu yüzden e, sanki eleştirilmiş gibi bir şey söylüyor. E, Malik'ten, Süleyman bin Bilal'den Muhammed bin İsmail yani Cafer bin e, eslafla Muhammed bin İsmail değil. Muhammed ve İsmail. Cafer bin Ebi Kesir'in çocukları olan Muhammed'den ve İsmail'den rivayette bulunmuş. Kendisinden Buhari, Buhari yoluyla Tirmizi e, ve İbn Mace vasıtalı olarak rivayette bulunmuşlar. Ali el-Begavi yine e, ondan rivayette bulunmuş. Bu eleştirilmiş. He, tek başına onunla hüccet getirdiği için. Yani gördüğü gibi burada Zehebi e, Zehebi'nin akıllarını aktardık. Bu aslen saduk bir rabi. Ebu Hatim gibi müteşeddit birisi bile saduk olduğunu söylüyor. Yazısı sahihtir. Fakat e, Gözü kör olduktan sonra telkin kabul etmeye başladığı için yani ezberinin kötü olduğunu gösteriyor. Yani ezberinin çok sağlam olmadığını gösteriyor. Çünkü göz kör olunca kitaptan rivayet ortadan kalkmış oluyor. Ee, Ebu Hatim'in sözünün zahirinden anlaşılan bu. Yani Ebu Hatim bu meselede müteşeddet olmasına rağmen. Saduk olmakla niteliyor onu. Nesayeli değildir demiş yani. O da sadık olduğunu kabul ediyorlar Yani de müteşedditlerden. Müteşedditlerin tek kaldıkları takdirde sözleri rüçat e, olmaz. Yani başkalarına muhalif bir şey söyledikleri zaman. Yani mütesahil ve müteşedditlerde itibar buna göredir. Mesela mütesahil birisi tek kalırsa bir ravi tefsik ona itibar edilmez. Aynı şekilde müteşeddit olan birisi de cerhte tek kalır da, diğerleri tevsik ederse onun cerhine itibar edilmez. Burada tek değil, Nesai, sıka değildir derken, sıka değil demek, aleyküm selamun aleyküm, aslında onun sadık olacağı manasına da gelmez. Yani o e, cer, yani Nesai'nin sıka değil demesi cer. Fakat müteşeddit. Darekutni terk edilmez diyor. Yani hmm. o da bir zayıflığına işarettir. Darekutni'nin bu sözü. Ebu Davud vah diyor. Yani şiddetli zayıflığına işaret ediyor. Bu eleştiriler onun gözünün kör olduğundan sonraki haline hamledilir. Yani ezberinin zayıf olduğunu gösteriyor bu. Ama eğer kitabındansa yani yazıyla rivayeti hüccettir. Burada bir problem yok. Peki, bütün şiddetlerin yani eleştiri metodunda e, adalet ile alakalı olmasa da istika e, değil zaman zahirde adaletine bir şey giriyormuş gibi gözüküyor da aslında başka bir şey işaret ediyor. Hıfsını da içeriyor. Yani Mesela ne sayının burada neyse bir fıka demesi hıfzıyla alakalı. Sadece yani adaleti mi, cerhezci bir şey değil bu. Yani bir şiddet de, tek tek İmamların şeyleriyle alakalı değil mi? Kendi ıslahlarıyla alakalı. Evet, Bukhari de zaten onunla hüccet getirmiş. O gözleri gittikten sonra rivayette bulunmamış Bukhari. Yani o ezberinin, bozuk olunun ortaya çıkmasından sonraki rivayeti değil Bukhari'nin ihticac ettiği. Yani yazısı sahi, yazdan rivayeti, ezberinden rivayeti, şahibeli. her zaman için mi, mi? sonra zaten ezberi kötü Şimdi ihtilat değil, gözünün kör olması meselesi. Bu yazıyla irtibatının kesilmesi. Şimdi gözü sağlam olduğu zaman yazdan sağlamasını yapar, problem değil. Ama gözü gittikten sonra yazıya bakma gibi bir şey de yok. Tamamen ezbere düşüyor iş. Ezbere düşünce yani telkin kabul etmesi <gülüyor> o yüzden. Şunu sen rivayet ettin dediklerinde bunu yazıyla kontrol etmez. Ben rivayet etmiş mi, metmemiş miyim? Bakma imkanı yok bunun. Yani iktidatı uğrayan bir ağabeyin durumuna düşüyor ya. Yani. Evet. Yani bu gözü sağlamken de ezberi demek ki sağlam değilmiş bunun. Yani ihtilat, i̇htilat bambaşka bir şey. İhtilat bunamadır. Hafıza karışıklığıdır. Yani hafızanın sonradan bozulmasıdır. Burada esasında böyle bir ihtilat hali zikredilmemesine rağmen gözü gittiği için ezberinin ne durumda olduğu ortaya çıkmış sadece. Yani sağlama yapma imkanı kalmamış. Aleykümselam. Evet. E, cerh ve Tadil'de e, böyle demiş. Zehri burada Gözü kör olduğundan dolayı telkin kabul etmeye başladı kısmına kadar Ebu Hatim'den nakletmiş. Cehbet-i Adil'de yazılan rivayeti sahihtir diye ibaresi de var Ebu Hatim'in kitabının aslında. Ebu Davud'un sözünü, o vahdır sözünü Acurri naklediyor. Tehzip'te zikretmiyor bu da, acur rivayet etmiş. Ebu Davud'a bunun hakkında sordum. hahu cidden demiş. Yani çok zayıf gördü demiş. Evet, başka mizanda Zehebi mizanda saduktur. Yani özetle o sahibi hadis, hadis asabından birisidir demiş, saduktur demiş. 31. madde Esed bin Musa es-Sünne yani Esedü's-Sünne. Yani lakabı Esedü's-Sünne, sünnetin aslanı manasında. İsmi Esed, Esed bin Musa. Sünnetin savuncusu olması bile Endülüs taraflarında özellikle Karp taraflarında Esedü's-Sünne, sünnetin aslanı lakabıyla meşhur olmuş birisi de. Ebu Davud ve Nesai bunlar ihtiyaç etmiş. Zehbi de diyor ki telifler sahibi Mesudi'den ve Şubeden işitmiştir. Nesai Sıka demiş. Fakat şöyle de demiş. Keşke hiç tasnifte bulunmasaydı kendisi için daha hayırlı olur. Aleykümselam ve rahmetullah. Aleykümselam ve evet. rahmetullah. Aleyküm yani bunun eserleri zikrediliyor da ben herhangi bir eserini görmedim. Yani bize ulaştığını bilmiyorum. Bu zamana ulaşmış mıdır bilmiyorum ama öncekilerin indiğinde meşhur bir imam eset bin Musa e, Nesayide böyle diyor. Sika keşke hiç tasnif yapmasaydı daha hayırlı olurdu diyor. Bu kadar nakletmiş zehbi. Eset bin Musa hafızdır. E, Esedüs Sünne diye meşhurdur. Aleyküm selamün aleyküm. Böyle lakap almasının sebebi sırf Sünnet konusunda yani Sünnet savunma konusunda yaptığı tasnifler sebebiyledir böyle deniliyor El-Lubab kitabında. 132 senesinde doğmuş, 212 senesinde vefat etmiş. Zeheb'i zikretmemiş ama Bukhari sahinde ve edebül ül müfredde etmiş onunla. Şahit getirmiş. Tehzibül Kemal'de zikredilir bu da. Nesai ve Ebu Davud onunla hüccet getirmişlerdir. İbni Ebi Zib'den, Leys bin Sa'd'dan, Muaviye bin Salih'den ve İbni Uyeyne'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de Ahmet bin Salih el Mısri, Rebi bin Süleyman ve Duhaym rivayette bulunmuş. Tefsik edenler İcli, Ebu Said İbni Yunus, Bezzar, İbni Kani, Nesai, eee ziyade olarak bir de sahibi sünne yani sünnet asabından demiş. Ne de şunu eklemiş. Yani Zeheb'in aktardığı bir keşke hiç eşhasif'te bulunmasaydı daha hayırlı olurdu demiş. Eleştirenlere gelince İbn Hazm onun aklında Münkerül hadis demiş. El Muhalla'da e, söylüyor bunu. Yine El Muhalla'da Münkerül Hadis, onunla hüccet getirilmez demiş. Abdülhak, yani Abdülhak el-İşbili Ahkamül Busta'da onlara göre onunla hüccet getirilmez demiş. Yani el Katında onunla hüccet getirilmez demiş. Tehzip de böyle naklediliyor. İbni Yunus kendisi Sikadır, Münker bazı hadisler rivayet etmiştir demiş. Ve şöyle eklemiş. Zannederim bu afet ondan dolayı değil, başkaları sebebidir, başka râviler sebebidir. Yani kendisinden kaynaklı değil demiş. Biliyoruz. Netice olarak sikadır eset bir Musa eset Sünne. hakkındaki cerh reddedilir, e, kayde ile amel ederek e, müphem cer kabul edilmez. E, i̇mamların tefsikine rağmen yani bu konunun uzman imamların hepsi tefsik ediyorlar. İbn Nazım zaten müteşedditleerden ayrıca. E, Evet, mizanda Zehebi onun hakkında herhangi bir sakınca bilmiyorum. Ancak i̇bn onu e, Kitabu ı Said'da, yani avlanma kitabında, muhalla'da e, zikretmiş ve münkerül hadis demiştir diyor. Yani bunun dışında hiçbir sakınca bilmiyorum diyor. Evet, Esed-i Sünnem'in durumu da böylece ortadadır, sıkadır. E, 32, İsrail bin Yunus. Aynı ne için kullanıyordu? Normalde normalde Ebu yarla için kullanırlar. Burada burada e, burada ne için kullanıyordu? He, cemaat küllü herkes rivayette bulunmuştur. Yani bütün kütübiste sahipleri falan. Bukhar, müslim, hepsi rivayette bulunmuştur. İsrail bin Yunus'tan. Zehebi diyor ki, Sıkatun imamun. Thika bir imam de Affahhu İbn Hazm. İbn Hazm bunu da zaif görmüş ve radde ehadisuhu ma'akemnuha kesirun kesiratun sıha. Yani sahihlerde pek çok hadisini İbn Hazm reddetmiştir diyor. Ve İbn Sa'd demiş ki Minhum men yestad ifa ee, zayıf görülenlerden demiş. İbn-i May'in Yahya el kattan ondan rivayet etmezdi demiş. İbnül Medini Yahya bin Said'in şöyle dediğini iştim demiş. İsrail Ebu Bekir bin Ayyaş'tan üstündür. Öyle demiş. Fakat ondan rivayet etmemiş. De burada Yahya bin Said derken acaba şimdi Yahya bin Said el var. Yahya bin Said el-Ensari var. Ee, yani hangisi? Herhalde Yahya bin Said el kastediyor burada. Allahu Aleyh. Evet. İsrail bin Yunus dedik. Ee, İsrail bin Yunus bin Ebi İsaq es Sebi. Ebu İsa'nın meşhur Ebu sak'ın oğlu, şey e, torunu, e, Ebu Yusuf el Kufi künyesi ve nisbesi, 100 senesinde doğmuş, 126, İstanbul'da şey, 162 senesinde vefat etmiş ve bu konuda da ihtilaf vardır demiş. Yani tam olarak 162 olmaz da 160 olur, 163 olur o civarda vefat etmiş. Bukhari Müslim Asıllarda onla hüccet getirmişlerdir. Dedesinden yani Ebu İsağ'dan rivayette bulunmuş. Ziyad bin İlaka'dan ve Adem bin Ali'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de Yahya bin Adem ve Muhammed bin Kesir rivayette bulunmuşlar. Netice olarak fazla söze gerek kalmayacak şekilde sikadır. Münker rivayetleri sebebiyle zayıf sayılması, e, reddedilir çünkü Ebu Yahya el Kattat, İbrahim bin el Muhacir gibilerin durumu da böyledir. Kattan e, lehu yani el Kattan'ın bunlar hakkında da böyle eleştirisi var. Yani onun müteşebbihlerden zaten el Kattan el de meşhur sikalardan birisidir denmiş. Mizan'da Bukhar ve Müslim onunla hüccet getirmiştir denilmiş. Septtir denmiş. Kel-üstüvane hatta böyle denmiş yani. Üstüvane yani mescidin veya binanın temel direği, kolonuna derler üstüvane diye. Yani böyle bir kolon direği gibi sağlam denilmiş. Fela yeterfet ila tadifi men dafehu. Onu zayıf görenlerin, zayıf sayanların zayıflatmasına irtifad edilmez. Neam. Şube esbet minhu. Evet, Şube ondan daha sağlamdır. Ancak Ebu İsak'ta Yani Ebu İsak'tan rivayetinde daha sağlamdır. Yani İsrail bin Yunus dedesi Ebu İsaak'tan rivayetlerine en sağlam kişi demiş oluyor burada. Şube ondan daha sağlam genel olarak fakat Ebu İsak'tan rivayetleri konusunda şubeden bile daha sağlam İsrail. Yani diğer konularda şubeden daha sağlam olmayabilir başka rabilerde ama Ebu İsaak'tansa dedesinden yaptığı rivayetlerde İsrail bin Yunus şubeden de sağlamdır denmiş mizanda. Eee Sikalar arasında zikretmiş ve Kufellerin Sikalarındandır ve alimlerindendir. Özellikle de dedesi Ebu İshak'tan rivayetlerinde. Çünkü onun hadisleri, rivayetleri konusunda basiret sahibiydi. Bukhar ve Müslim onunla ihticac etmişlerdir. İnsanlar Sika görmüşlerdir. İbn-i Sad Minhummen yestad efehu yani kimisi onu zayıf görmeye çalıştı demiş İbn Sad. Burada diyor ki Zehebi cevap olarak İbn Hazm'ın İsrail'in hadisini reddetmesine ve onu zayıf görmesine itibar edilmez. Yani İbn Hazm'a bu konuda itibar edilmez. Zaten İbn Hazm hakkında genel kaide budur davbler konusunda şeyleri var, problemli ifadeleri var. Müteşedditlerden, insafsızca eleştirenlerden bunun tek kaldığı cerhlerine tıpkı diğer müteşedditlerde olduğu gibi itibar edilmez. Evet. Burada İbnü Sad tam sözünün tamamını zikretmiş. E, sika insanlar ondan pek çok hadisler rivayet ettiler. Kimisi de onu zayıf görmeye çalıştı demiş İbnü Sad. Evet. Başka eklenecek bir şey var mı? Evet. Anaatlarıyla yani İsrail bin Yunus, Sıkatun Septun. Sağlam, birinci derecede övülmüş, tevsik edilmiş bir ravi. 33. İsmail bin Ebi Uveys. Bu da önemli ravilerden birisi. Bukhar ve Müslim ricalinden. İsmail bin Ebi Uveys gerek kendisi gerek babası Ebu Uveys Bukhar ve Müslüm'ün işticac ettiği fakat eleştirilen ravilerden ee, Zehebi demiş ki Saduk'un meşhurun Zulgarayip Meşhur bir Saduk garip rivayetleri var ee, Şeyhain yani Bukhar ve Müslüm'ü ondan işitmişlerdir demiş başka bir şey söylemiş mi? Evet Ebu Hatim Mahalluhu Sıdk Muğaffel demiş, yani gafleti olan e, saduk, sıtka yakın birisi. Yani hadisinin hasen derecesinde olduğuna işaret ediyor Ebu Atim. Nesai zayıf demiş, başkaları leyse bil kavi demiş, kuvveti değil demişler. dar Kutni la ehtaruhu fissahih, yani ben olsam sahihte onun rüayetini tahric etmezdim manasında bir şey söylemiş dar Kutni. Evet, İsmail bin Ebi Uveys, el Asbahi, yani Ebu Uveys Abdullah el-Asbahi yani Ebu Uveys'in ismi Abdullah. El-Asbahi Ebu Abdillah aynı zamanda künyesi 226 veya 227 yılında vefat etmiş. Bukhari Müslim, Tirmizi ve Kaf İbn-i Acemidi. Kazvini işaret herhalde kaf. Kazvinli İbn Mace. Evet. Hakim demiş ki herkes onunla hem yani Buhari'de Müslim'de ihticaj etmiştir. Ve kad gamezehu men yahtacu ila kefili fi tadil nafsuhu ve huve nadir bin seleme. şeyden dolayı yani bunla ihticaj ettiklerinden dolayı da bir, hafiften bir eleştiri olmuş Buhari Müslim'e i̇bn Hacer demiş ki Bukhari ve Müslim ihticac etmişlerdir onunla ancak e, onun hadisini çokça tahric etmemişler Bukhari iki hadis dışında tek kaldı rivayeti tahric etmemiş demiş i̇bn Hacer yani Bukhari ondan sadece iki yerde tek başına hüccet getirir demiş ama Müslim'e gelince yani o da az Bukhari'nin rivayetlerinden de daha az rivayet etmiş Müslim ondan. Babasından rivayette bulunmuş. Kardeşi Ebu Bekir'den rivayette bulunmuş. İmam Malikten çokça rivayette bulunmuş. Dayısı olur. İmam Malik onun. İsmail bin Ebu Guay'sin dayısı olur. Ondan çokça rivayette bulunmuş. Kendisinden Bukhari, Müslim ve başkaları vasıtalı olarak Nisa'yı dışında nesai ondan rivayet etmemiş çünkü zayıf görüyor. Nisa'yı dışında diğerlerinin hepsi rivayet etmiştir İmamların sözleri genel olarak onda bir zayıflık olduğuna delalet ediyor. Hatta tadil ifadeleri de la be geçmiyor. Yani tadilin üçüncü mertebesinden, dördüncü mertebesinden yukarı geçmiyor. Dördüncü mertebede de İbn-i Sebi. Üç, üç mü? Yani o mertebeye geçmiyor. Sadûkun da'iful akıl. Aklı zayıf, yani gaflete düşen birisi. Fakat sadûk denmiş. Buna benzer ifadelerle e, tadil ifadeleri kullanılmış. Sadece İbn-i İbban onu açık bir şekilde sikkatla zikretmiş. Ee, burada bir problem şöyle ortaya çıkar. Yani bu bu de zayıflık olmasına rağmen Cumhur onunla ihtiyaç getirmiş. Buhar ve Müslim rivayet etmişler. Sahihlerinde hücret getirmişler. Ee, burada bu probleme şöyle cevap verilebilir. Bu adam bu yalancılardan değildir. Hıfsı bakımından ee, Bukhari ve Müslim onun bütün rivayetlerini almamışlar zaten. Yani çok az, iki tane yerde mesela Bukhari'nin rivayeti var asıl olarak. E, Menakıbül Bukhari'de sayı senetle İsmail ahrece usul ve ezne lehu en yenteka minha ve en muallim lahu alama'i tisbihu bihi tisbihu ve yu'rid an nasihahu ve meshar bi anna akhrijahu bi hadis yani onun ezberini ezberine kanaat getirdiği rivayetleri almış Buhari ve Müslim yoksa bütün rivayetlerini almamışlardır yani kendisine itibar edilen bir ravi bir nevi makbul mertebesinde gibi yani başkalarıyla birlikte hucut olabilecek bir mertebede yani bu ve müslimin sebepleri aynı şeyler yani İbn Hacer böyle cevap vermiş yani onun eleştirisi. Onun hakkındaki eleştiri hafıza cihetinden olduğu için ezberlediğine kanaat ettikleri rivayetleri almışlar. Onun dışında almamışlar diyor. Hocam hani tek başına Buhari'ye de Müslüm ihticac etti diye. Yani rivayet tek başına değil de Şehri beraber. Hatta işte o hangi rivayetse onunla beraber bakmamız gerekiyor değil mi? Evet. Yani burada tamamen biz burada Buhari ile Müslüm'ün ihticacı... E, İçtihad ettiklerini düşünebiliriz. Yani o râvinin şu hadise alınır, şu hadise alınmaz diye böyle bir tecrübeye dayalı bir iştihatta bulunmuşlar. Ve iki tane, üç tane en fazla böyle hadisini hüccet getirerek almışlar. Onun dışında yani bu râvi tek başına hüccet olması biraz şaibeli bir konumda. Diğer taraftan burada şey görüyoruz, yani Ebu Hatim'in mahalluhu sıdk dediğini ve mugaffel yani gaflet eden, yani hafıza problemi olduğuna işaret ediyor. Yani tadil lafızları da, cerh lafızları da hep aynı şeye delalet ediyor. Yani ravinin hıfzı yönünden eleştirildiğine. Başka bir şey yok. Bu yüzden Darahud ne diyor ki? Ben olsam onu sayıhte etmem, tercih etmem diyor. Evet. 34. Bununla tamamlayalım bugün inşallah. İsmail bin Zekeriya el Halakani. İsmail bin Zekeriya el Halakani. Aynı işareti koymuş. Yani herkes... Bütün, bütün ashabından rivayet etmiş. İşareti koymuş hebi Has ve tabakasından rivayette bulunmuş diyor. Ee, sika, musannif demiş Zehebi. Şii demiş. Ee, onun hakkında gönlünü lay min Bir Müslümandan sadır olmayacak derecede aşırı sözler söylenmiştir onun hakkında diyor. E ee, İbn onun hakkında sözleri ihtilaflıdır. Bir seferinde kuvvetli bulmuş, diğerinde zayıf bulmuştur diyor. Ahmet bin Hambel hadisi hadisuhu mukarib Ahmet bin Anbel'in Mukaribül hadis ifadesi, hasen mertebesinde olan e, kimseler hakkında yani hadisi düzgün demeye getiriyor. Bu manada bir ifade. Evet, Zeynep'in naklettikleri bunlar. İsmail bin Zekeriya bin Nurre el-Halakani, Ebu Ziyad el-Kufi, künyesi ve nisbes. Lakabı Şakusa. Kendisinden cemaat, yani kütübiste sahipleri rivayet etmiş. E, fakat Bukhari sadece dört hadis rivayet etmiş. Üç tanesi mutabihat yoluyla. Dördüncüsü de başka bir hadise şahit olarak. Yani metin şehadeti bu. Şahit dediğimiz zaman, metne şehadet, mutabihat dediğim zaman, isnatla mutabihat. Yani tek başına hüccet getirdiğini söylemek burada biraz su götürür. Ebu Gürde'de Ebu Musa'nın oğlu, Ebu Musa'il Eşar Radiyalar'ın oğlu Ebu Bürde'den rivayette bulunmuş. Asım el-Ahvel'den ve Al-Ameş'ten rivayette bulunmuş. Kendisinden Said bin Mansur, Ebu rebi el-Zahrani ve Luveyn. Yani Luveyn el-Masisi, bu da meşhur hafızlardandır. Eseri günümüzde, yani matbu olarak bir eseri ulaşmamış ama el yazma olarak var. Cüzü Allah-u basılmıştır Luveyn'in cüzü. Kendisinden rivayette bulunanlar bunlar. imamların sözlerine gelince şaşırtıcı bir şekilde ihtilaflıdır. Yani aynı tek bir imamdan onun hakkında lehinde ve aleyhinde sözler geliyor. Aynı imamlardan. Bazen aynı ravi hakkında, bu ravi hakkında üç tane farklı kavil gelmiş. Bazı insanlar onu överlerken, sika görürlerken bir kısmı gevşek bulmuş eleştirilme sebebi sadece şia olması değil bazı az sayıdaki hataları bundan dolayı da eleştirilmiş neticede zayıf derecesinde değil bu ravi zaten Zehbi de sıkalığını tercih etmiş sıka demiş kendisinden işte de sahipleri rivayette bulunmuş. Bu durum zayıf oluşu ihtimalini uzaklaştırıyor. İmamların onun hakkındaki ihtilaflı sözleri de başka bir halakaniyle bu ravinin karıştırıldığı gibi bir şey düşünce ortaya çıkarıyor. Mesela Zehebi teşeyu hakkında yani Şiilik hakkında bunu zikrediyor. Buna mesela Şi'lik nispet etmiş bu Yani burada bu karıştırma Zehebi'den kaynaklanmış olabilir. Divanda mesela Saduk Şiyyun Gâllun demiş. Aşırı bir Şii demiş. Mizanda ve Mughni'de Saduk'un Şii'yün demiş. El-Karşif'te Saduk el kavli İbn-i İbn Ma'in fi i̇bn Ma'in'in onun hakkındaki sözleri ihtilaflıdır. Yani zayıf ve sika olduğu yönünde. Ee, evet. Bir Müslümandan sadır olmayacak derecede aşırı sözler söyleniyor onun hakkında sözü sabit olmamış. Selamünüm. Aleyküm selamünaleyküm. Aleyküm selamünüm. Evet, burada halakani. Burada başka bir halakani olabileceği zikrediliyor. Yani Abdullah el Ruhayli not olarak böyle bir şey düşmüş. Zındık olan başka bir Halakani'nin işte Ali radıyallahu anh hakkında kuluv ifade eden sözleri yalnız zındık olmayı gerektirir. <gülüyor> Seyru Adem'nü Bela'da mesela bu Halakani'ye nispetle bir şey zikrediyor. Fakat oradaki isnat karanlık. Yani meçhul kişilerden oluşan bir isnat ve bu İsmail'den başka bir halakani, künyeli, nisbeli başka birisi olması muhtemel. Yani sabit olmamıştır. Böyle söylentiler de sabit olmamıştır onun hakkında. İleril ve marifetin rical kitabında Ahmet bin Hambel'in sözü, mukaribül hadis, hadis ve mukarib ifadesi, yani hadisin hasen derecesinde olduğunu söylüyor Ahmet bin Hambel öyle Evet, netice olarak burabi sıkalı tercih edilir. Hakkındaki cer sabit olmamıştır. Bir tek Yahya bin Mayne'nin ihtilaflı bir sözü vardır cerh olarak elle tutulur. O da yani biz tefsik etmiş bir zayıf görmüş. Muhtemelen bu da Zehebi'nin karıştırması olabilir yani. Hem yani diğer bir Halahani zayıf görürken bununla karışmış olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Ahmet'in sözü de öğrenme değil mi? Tabii. Aleyküm selam. 35. madde bir sonraki derse kalsın inşallah. İsmail bin Sümeyye el-Hanefi. Sübhaneke <gülüyor> Allah'a <gülüyor> mevdu amlik ve eşvedenle ilah ile tevahdekele şerikelek ve estağfurke ve tuguzek.